Muhterem kardeşlerim, muazzez müminler, vakaya dair, rahatsızlığa dair çözüm ve çare alıyorsa, önce yerinde tespitlerde bulunmamız gerekir. Aksi bütün uğraşılarımız, bütün ameliyelerimiz zayi olacaktır. Boş uğraşılar olmaya mahkum olacak. Peygamberlerim salavatullahi ala nebiyyine ve aleyhi mecma'in mücadelelerine, hayatlarına baktığımız zaman gittikleri toplumların, milletlerin önce sıkıntılarını tespit ediyorlar. Onlara bir Şahib aleyhisselam, ticari ahlakları, iktisadi mizamları ifsad olmuş, fesad olmuş bir peygamber olarak, bir millete peygamber olarak görevlendirildiğinde onlara onları tekrar mizana, tekrar tartıya, ölçüye, riayet etmeye davet ediyor. İktisadın ahlakları Allah'ın huzuruna çıkaracak. Hakikati konuşuyorsunuz. Acı da olsa hastaya, yüzüne karşı onu kurtarabilmek adına bütün cesaretinizi topluyorsunuz, gerçeği söylüyorsunuz. Tahkit edecekler, tezif edecekler belki. Öyle de yaptılar. Musa aleyhisselamın karşısında bir firavun hakikati söyleyince Bilmeci Allah'a iman ederek kurtuluşa davet edince Em ene hayrun min hadzal lazii huwa meedun ve la yatahib yubii Hay min firavun Mısır benim idaremde nehirler benim hanlar benim mahaluba azbanay Ordular benim şu iki dudağım yavrum. Huzuru arıyorsanız saraya gireceksiniz. Saraydan saray gibi binaların içinde yaşayacaksınız. Ama bilmiyor ki cennetin yolu çolanda olan İlleten masalların usuleleri değil. Gerçeği anlatınca belki Hazreti Musa'nın kaderi sizi bekleyecek. Ama tahammül edecek misiniz? Allah Resulü Aleyhissalam'ın yolundan gidenler o büyük sünnete ittiba etme. Mevbedali Hazretleri Rahmetullah ihdar Genç yaşlarda Nizamiyede çerağ okutuluyor. Talebeler diyor ki derse hayran oluyorlar Böyle Onlar. Ama bırakıyor medreseyi. Terk ediyor. Şam'a geliyor. Ümeyye camiine sığınıyor Uzrete kapanıyor. Diyor ki, fesad zamanda bu millete kelam okutmak bunları kurtarmaz. Oturuyor, o milletin hastalığı neyse onun çaresini yazıyor. i̇hya ulumu tehlif ediyor. Elbun kız minet Ama hakikati anlatma Allah Azze ve sizin omuzlarınızdaki en azim ödevidir, bununla yürüyeceksiniz. İmam Gazali Hazretleri, Nizamiye'yi bıraktı, İhya'yı yazdı. O İhya'yı eline alanlar öyle bir zamanda okudular ki, bir tarafta meşayi fitnesi var, her tarafı kuşatmış, imansızlığa çağırıyorlar, batiniler Mısır'da devlet kurmuşlar. Haşr'ı bu işgal etmişler. Ama ihhyayı okuyan ilim kadrolarının arasından Şark'ın en sevgili evladı Sultan Salahaddin çıktı. Sultan Salahaddin'in el kitabı Kur'an dolduruyorsunuz, kız erkek aynı sınıfta, okusun diyorsunuz, 15'inde 18'inde yavrular, kızlar erkeklere erkeğe baktığı gibi, erkekler de kızlara kızlara baktığı gibi bakıyorlar. Son okulların çıkışında, okulların yavruları, okulların etrafındaki sokaklar, müdahalelere katillere şahit oluyor, şere. saali <Sessizlik> selam yapacak kimselen yok. Zamanlı bir babamız var. Biz buraya gelmeye mahkum olduk, mecbur olduk. Bu yüzden geldik diyorlar. Yani bu ayeti okurken diyor ki zorda kalmadıkça, da olmadıkça kızla erkeği aynı odanın içerisine koymayacaksın. Fecahetu ve hidahuma temşi'a veslihye Hazreti Şaib'in kızı Musa Aleyhisselam ayağısıyla, edebiyle yürüyor. Ağzımı gözünü salıp da yürüyor. Bir peygamberin kızı bir peygambere yürürken adımlarını böyle sarf ediyor, böyle kaçırıyor mesafeleri. Neden anlatıyor Kur'an-ı Kerim? Kızlarınızı, çocuklarınızı işte bu hayatın içinde yaşatın diye anlatıyor. Acılar var, ızdıraplar var, sokaklarda cinayetler yerde bir adam üç tane yavrusuyla eşini oracıkta bırakıyor. var mahkum oluyor. Başka kadınların ardına düşüyor. O kadın oracıkta neden oracıkta? Hazreti Kur'an'ın Muhammed'in çözümü nedir diye bakmıyoruz. Bakıyoruz belki ama onu yaşama Sonra gelen çocukların pek çoğu size göstermeyecekler. Fesadı zaman var. Çözümü çareyi de biliyoruz Hazreti Kur'an. Allah Resulü'nün sünneti galiba halimiz şuna benziyor. Kur'an'a hakim buyuruyor ki, lefad bil bilhamd. Ey ehm Mekke. Allah size Kur'an'ını Hazreti Muhammed'i gönderdi aleyhisselam el hak fakat siz biliyorsunuz Muhammed yalan konuşmaz ona Muhammedül Emin dediniz insana karşı yalan konuşmayan Allah'a nasıl yalan konuşur kayrancın sahibine iftira etmediğini de biliyorsunuz peki neden reddediyor? neden mi söylüyorsunuz çünkü onun söylediklerinden hoşlanmıyorsunuz hazreti Muhammed size diyor ki 15 yaşındaki bir kızı 15 yaşındaki bir erkekle aynı sınıfta okutma diyor. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a gelen kitap zengin oldukça fukaladan uzaklaşma, Babil kulelerine çıkma, malını onunla paylaş, paylaşsa cennetin yolunu ara diyor. Paylaşmak zorumuza gidiyor. وَلَكِنَّ اَكْسَلَكُمْ لِلْحَفِّ كَارِهُونَ Bizi memnun eden şeyleri duymak istiyoruz. Cennet münnileri anlasa sürekli. Belki sizler de bunlardan bahsediyorsunuz. Hastalığı bırakıyoruz. Başka reçeteler veriyoruz. Bunun en latif ifadesi belki ihanet olabilir. Muhterem kardeşlerim, muazzez müminler, hele sizler. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın makamına varis olanlar Cenab-ı Hakk'ın minber, mihrap, kürsü şerefiyle tatif etti. Ey muazzez ilim talebeleri, sizler bu millete ihtiyacı olan hakikatleri değil de üçüncü, beşinci derecede önem arz eden şeyleri, onların sevgilerini demektir. Hakkan ve hakikate iharet etmek demektir. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam onun kitabı bize fesad zamanda bu milletin acıları çektiği bir coğrafyada, ailemize sokağımıza, çarşımıza belki bütün bir dünyaya bunları haykırmayı bize emredir.